Tüm resullerin ortak müjdesi Muhammed Allah'ın resulüdür 3. Ebu Hanzala. Allah'ın adıyla. Bizleri İslam'a hidayet eden, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam bu yolun rehberinin, pak âlinin ve ashabının üzerine olsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Şehadetinin anlamı, gerekleri ve bu şehadetle uyuşmayan halleri anlatmaya devam ediyoruz. Önceki yazımızda bu şehadetin 4 esas üzere bina edildiğini belirtmiştik. 1. Haber verdiklerinde onu sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etmek. 2. Emrettiklerinde ona sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmek. 3. Nehyettiklerinden kaçınmak, dört, yalnızca onun sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği şekilde itaat etmek. Bu esasları zikrettikten sonra şu hatırlatmada bulunmuştuk. Bu esasların tafsilatına geçmeden önce bunların özü olan ve ona sallallahu aleyhi ve sellem imanın tüm esaslarının üzerine bina edildiği sevgi meselesine değineceğiz. Ona itaat, onu tasdik, nehyettiklerinden kaçınma, onun sünnetinin dışında kaynak kabul etmeme, bidatlardan sakınma ve onun ahlakıyla ahlaklanma gibi ona imanın esası, vacibi ve kemali olan tüm unsurlar onu sevmenin eseridir. Öyleyse bu makama en uygun olan, asılların aslı olan sevgi meselesini takdim ederek konuya giriş yapmaktır. Aynı yazımızda Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin iman olduğunu da detaylandırmıştık. Sevginin kalbin ameli olduğunu, insanların sevgi anlayışlarının ve buna bağlı olarak da sevgilerini gösterme biçimlerinin farklı olduğunu örnekleriyle izah etmiştik. Söz konusu olan Allah ve Resulü'nün sevgisinin ise varlığı iman, yokluğu küfürdü. İslam, ben Müslümanım diyen herkeste bulunması zorunlu olan bu sevgiye alametler belirlemişti. Bu alametlerin varlığı ve oranı kişinin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisinin şeriat nazarında geçerliliğini belirtmekteydi. Bu sevginin alametlerinden şunları görmüştük. 1. Ona sallallahu aleyhi ve sellem emrettiklerinde itaat edip yasakladıklarında kaçınmak, İki, onu sallallahu aleyhi ve sellem örnek almak. Üç, onu sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsinden daha evla görmek. Dört, ona sallallahu aleyhi ve sellem saygı göstermek ve onu tazim etmek. Şimdi Allah'tan subhanallahu ve teala yardım isteyerek varlığı iman olan ve şehadetimizin gereklerinin üzerine bina edildiği sevginin alametlerine devam edelim. 5. Onun sünnetine nasihat etmek. Temim Eddari radıyallahu an rivayet ediyor. Allah Resulü şöyle buyurdular: "Din nasihattır." Biz kimin için dedik? Dediler ki: "Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların yöneticilerine ve geneline nasihattır." Din nasihattır. Denilir ki, Arap lügatında bu kelimeden daha toplayıcı ve kısalığına rağmen geniş anlam ifade eden başka bir kelime yoktur. Araplar bu kelimeyi ihlas anlamında kullanır. Nasihat eden, nasihat ettiğine sırf onu düşünerek ve onun iyiliği için çabaladığından böyle denir. Sözleri ve davranışları safidir. Söküğün dikilmesine de nasihat derler. Nasihat eden, nasihat ettiğinin eksiğini giderir çünkü. Türkçede nasihatı çok dar anlamda kullanıyoruz. Öğüt vermek, hatırlatmaktan ibaret görüyoruz. Bu sebepten olsa gerek, bu hadisi duyup da şaşırmayanımız yoktur. Nasıl yani? Allah'a nasihat mı olurmuş? Genelde dilimiz veya lisan halimiz ilk olarak böyle tepki verir. İmam Nebevi'nin de Rahimehullah belirttiği gibi, Arap lügatında en geniş anlam barındıran kelimelerden biri nasihattır. Nasihat hem dilin hem kalbin hem de organların amelidir. Nasihat edilecek şeyin kalpte sevilip tazim edilmesi, dille insanları ona davet etmek, bedenle ona gelen zararları def etmek, onun tanınması için mücadele etmek, bunlar hepsi nasihat kapsamındadır. İmam Nevevi Rahimehullah aynı bölümde aktarmaya devam ediyor. Rasûle nasihata gelince risaletinde onu tasdik etmek, getirdiği her şeye iman etmek, emir ve nehinde O'na itaat etmek, hayattayken ve vefatından sonra O'na yardım etmek, O'nu seveni sevip, O'na düşmanlık edenlere düşman olmak, O'nun hakkını tazim edip O'na saygılı olmak, O'nun yolunu ve sünnetini ihya etmek, davetini yaymak, şeriatını neşretmek, O'na yönelik töhmetleri savıp, O'nun ilimlerini tercih etmek, O'na yönelik töhmetleri savıp, onun ilimlerini tercih etmek, bu ilimlerde fıkıh sahibi olmak için çaba ve başkalarını buna davet, onu öğrenirken ve öğretirken bu lütufla davranmak, okurken edepli olmak, o meselelerde ilimsizce konuşmamak, bu ilimlerin ehline, ona olan intisaplarından dolayı sevgiyle davranmak, onun ahlakıyla ahlaklanıp edebiyle edeplenmek, ehli sevmek, onun sünnetinde bidat çıkaran veya ashabı hakkında konuşanlardan uzak durmak. Muhammed bin Nasır el-Merzevi şöyle demiştir. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem nasihat iki türlüdür. 1- Hayatında ona itaat etmek için çabalamak, ona yardım ve istediğinde maddi destek vermek, onu sevmek için çabalamak. 2- Vefatından sonra sünnetini öğrenmede titiz davranmak, ahlak ve edebini araştırmak, emirlerini ve onları yerine getirmeyi tazim etmek, onun sünnetinden yüz çeviren, dünyayı onun sünnetine uymaya tercih edenlere kızmak. Özellikle biz Müslümanları ilgilendiren ikinci kısım üzerinde durmamız gerekiyor. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem görme şerefine nail olamasak da, onun sünnetiyle ahlaklanma, onu yayma, insanlara ona davet, onun örnekliği etrafında oluşan şüpheleri bertaraf etme şerefine nail olabiliriz. Bu ona olan sevgimizin ispatı olmasının yanında ona sallallahu aleyhi ve sellem nasihatımızın da gereğidir. Bugün Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem tanımak isteyenler için sayısız imkan vardır. Onu sallallahu aleyhi ve sellem anlatan kitaplar, sesli görüntülü siyer dersleri hakkında yapılan sempozyumlar, sırf batılı oryantalistlerin o ve sünneti hakkında yaptığı bir yıllık çalışma 3000 bin civarındadır. Ancak sorun onun sünnetine nasihat eden, onun ahlakıyla ahlaklanıp kalpteki sevgisini Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı olarak dışa yansıtanların azlığıdır. Bizler ona nasihat sorumluluğumuz gereği onu tanımakla mükellefiz. Ancak çoğumuz işin kolayına kaçıyor, yazıyor veya anlatıyoruz. Onun gibi bir şahsiyet ne kelimelerde ne de harflerde hayat bulmaz, bunu idrak edemiyoruz. Şayet bilinmesi gerekenler yazıyla veya anlatım vasıtasıyla hakkıyla bilinebilecek olsaydı Allah Subhanahu ve Teala, Kanlı, canlı peygamberler göndermez, en sevdiği varlıklara eziyetin her türlüsünü reva görmezdi. Hakkın ortaya çıkıp bir hakkın idrakı canlı örneklerle mümkündür. Sahabenin dahi gıpta ettiği insanlar olmuştu. Onlar ahlaklarıyla Allah Resulüne ayna olmuş, onu sallallahu aleyhi ve sellem tanıtmışlardı. Tabiinden Rabi bin Hüsyem bunlardan biriydi. İbn Mesud radıyallahu an ona şöyle demişti. Ey Ebu Yezid, şayet Allah Resulü seni görseydi mutlaka seni severdi. Seni her gördüğümde muhbitini hatırlıyorum. İbn Mesud'un radıyallahu an bu sözü söylemesinin nedeni elbet Rabi'nin ahlakı ve Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem olan benzerliğiydi onun biyografisinde zikredilen özelliklere bakıldığında ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Çok az konuşurdu, kendisine bir şey sorulmadan asla söze başlamazdı. İnsanların görmediği hallerini ıslah eder, geceleri ihya eder ve kendisinden nasihat isteyenleri buna yönlendirirdi. Mütevazıydı, nasılsın diye sorulduğunda rızkını yiyip ecelini bekleyen bir miskin derdi. Çok edepliydi. Onunla 25 yıl arkadaşlık yapan biri, onun ağzından ayıplanacak bir şey çıktığını hiç görmedim demişti. İhlasa çok dikkat ederdi. Kur'an okurken yanına girildiğinde Musaf'ın üzerine örterdi. Nafile namazları mescitte kıldığı hiç görülmedi. Dünya ile alakası zaruret ölçüsündeydi. Kendi ihtiyaçlarını alır, elde kalanı dağıtırdı. Bu özellikleri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıydı. O sünnete nasihat etmiş ve insanları davet ettiği şeye yaşantısıyla şahitlik etmişti. Netice olarak da Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gibi ne söylediğini bilen bir sahabeden Allah Resulü seni görse mutlaka seni severdi sözünü işitmişti. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yaymanın en etkili yolu onu pratik olarak insanlara gösterecek örnekleri çoğaltmaktır. Tecrübeyle sabittir ki kitaplar ve anlatılar onu bu ümmetten olmayanlara tanıtamadığı gibi bu ümmetin parçası olan insanları yeni arayışlara sevk etmekten de alıkoymamaktadır. Demek ki tek ihtiyacımız olan sünnete nasihat eden, yaşayan canlı örneklerdir ona nasihatın bir parçası da, ona yönelik töhmet ve şüphe cinsinden şeyleri dep etmek, bunlarla mücadele etmektir. İster onun sünnetini ihmal edip dinde bidat çıkaranlar olsun, ister onun sünneti etrafında şüpheler oluşturup onun örnekliğini hayatın dışına itmek isteyenler olsun, bunlarla mücadele ona nasihatin gereğidir. Bunun en güzel örnekliğini sahabede görmekteyiz. Sahabeden Dıhye bin Halife radiyallahu an, Ramazanda yolculuğa çıkmış ve bazı insanların seferde oruç tuttuğuna şahitlik etmiştir. Geri döndüğünde, ''Vallahi bugün görebileceğime hiç ihtimal vermediğim bir şey gördüm. Bir grup Allah Resulü'nün sünnetinden yüz çevirdiler. Allah'ım bugün benim canımı al.'' demiştir. İmran bin Husayn radıyallahu anh dedi ki, ''Ben Allah Resulü'nden hayanın hepsi hayırlıdır.'' dediğini işittim. Orada bulunan bu şehir, bazı kitaplarda hayanın bazen zaaf olduğu yazılır deyince İmran hadisi tekrarladı. Bu şehirde sözünü tekrarlayınca İmran öfkelendi. Orada bulunanlar onu zor yatıştırdılar. Bir grup mescitte oturmuş ve toplu olarak zikir yapıyordu. Başta bulunanlardan biri komut veriyor, yüz defa subhanallah deyin. Oturanlar da bu komuta uyup tekrarlıyorlardı. Durumu Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh fark etmiş ve vakit kaybetmeden İbni Mesud'a bildirmişti. Mescide gelen İbni Mesud onlara sordu, ''Siz ne yapıyorsunuz?'' ''Sadece hayır dilemiştik. Nece hayır isteyen kişi ona isabet edemez. Vallahi ya sizler Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem olduğu yoldan daha hayırlı bir yol üzeresiniz ya da sapıklık kapılarını açmaktasınız.'' Sübey el-Iraki, Kur'an'dan bazı ayetler gündeme getiriyor, müteşebbihlerle insanların kafasını bulandırıyordu. Ömer radıyallahu anh ona, sen bidat çıkarma peşindesin diyerek karşı çıkıp, onu sürgüne yollamış ve gittiği yerde Müslümanların onunla konuşmasını yasaklamıştır. Bu gibi tepkiler sahabenin sünneti olan nasihatlerindendi. Allah Resulü'ne hayattayken her yolla yardım eden güzide asabı vefatından sonra onun sünnetine sahip çıkıp sünnet etrafında oluşan problemlerde de hassasiyet göstermişlerdir. Günümüz Müslümanlarında bu hassasiyeti göremiyoruz. Sünnet dendiğinde ihtilafın meşru olduğu alan gözüyle bakılıyor. Böyle olunca da sünnete itikadi ve ameli muhalefetler meşruymuş gibi algılanıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle dalga geçen, akıllarına arz ettikleri sünneti Kur'an'a arz ettiğini zanneden insanlar hoş karşılanabiliyor. Kardeşimin hakkını koruyacağım diye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hakkı çiğneliyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin teşriği değeri konusunda anlaşamayan insanların hangi din üzerinde kardeşlik tesis ettiği de tartışılması gereken bir konudur. Tevhid ve sünnet ehli Müslümanların bu noktada sahabeyi örnek alması, ihsan üzere onlara tabi olması elzemdir. Özellikle asrımızın ne idüğü belirsiz, vahdet kılıflı çoğulculuk anlayışına sünnetin teşri değeri kurban edilmemelidir. 6. Onun sevdiklerini sevip buğz ettiklerine buğz etmek Sevmek, sevenin sevdiğini sevip düşmanlarını düşman edinmektir. Hakiki bir sevgi ancak bu olabilir. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem kalplerimizde beslediğimiz sevgi sünnet ve ehlinin sevgisi, bidat ve ehlinin buğzu olarak belirginleşmelidir. İçinde buz olmayan sevgide hayır olmadığı gibi içinde sevgi olmayan buzda da hayır yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna dikkat çekmiş ve onun sevgisinin onun sevdiklerini sevmeyi gerektirdiğini haber vermiştir. İmanın alameti ensarı sevmek, nifakın alameti onlara buğz etmektir. Benim asabım hakkında Allah'tan korkunuz. Benden sonra onları hedef haline getirmeyiniz. Onları seven beni sevdiğinden onları sevmiştir. Onlara buğz eden bana buğzundan onlara buğz etmiştir. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Beni seven usameyi sevsin. Bu cümle uzunca bir hadisin parçasıdır. Fatıma bint Kaysa radıyallahu anha birçok sahabe aynı anda talip olur. O radıyallahu anha bunların içinden Usame bin Zeyd'i radıyallahu an tercih eder ve gerekçesini de Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu bu sözü gösterir. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini sevmek Bir gün Abbas radıyallahu an, Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini sevmek bir gün Abbas radıyallahu an Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve şikayette bulunmuştu. Kureyşniler kendi aralarında konuşup eğleniyorlar. Bizi görünce suratları asılıyor, halleri değişiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi ve Allah'a yemin olsun ki sizleri benim sevgim ve akrabalığım dolayısıyla sevmedikçe iman etmiş olamazlar. Burada tarihin benzerine çok az rastladığı bir vakayı nakledelim. Beni mustalık gazvesi için çıkılmıştır. Yolda ensar ve muhacir arasında pek de hoş olmayan bir tartışma yaşanır. Su sırası nedeniyle tartışırlar. Her biri kendi kavmine seslenir. Ey muhacirler yardım edin. Ey ensar yardım edin. Kalbi marazda olan Abdullah bin Ubey-es Selül için fırsat doğmuştur. Tüm kalbi hastalıklı varlıkların İslam toplumunda yaşanacak olumsuzlukları gözlediği gibi. Onlar sinek tabiatlıdır neticede. Bal arısı misali güzelliğe değil, sinek misali sağlam bedenin yaralı kısmına konarlar. Abdullah bin Ubey konacağı yarayı bulmuştu. İnsanları iyice kışkırtmak için şu sözleri söyledi. Bunlarla bizim misalimiz Arapların besle kargayı oysun gözünü deyimimizdeki gibidir. Hem yurdumuza yerleştiler hem de şu yaptıklarına bakın. Vallahi Medine'ye dönersek aziz izzetli olan zelil olanı oradan çıkaracaktır. Bu sözleri üzerine şu ayetler indi. Onlara gelin, Allah'ın peygamberi sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara mağfiret dilesen de dilemesen de birdir.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 Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Münafikun Suresi 5-8. ila Ayetler Bu olay Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzmüştü. Öyle ki hiç dinlenmeden yola devam ediyordu. Münafıkların elebaşının pak ve şerefli oğlu bu durumdan etkilenmişti. Allah Resulü'nü bu denli üzen bir manzaraya babası sebep olmuştu. Üstelik ayetlerde babasının bu sözleri söylediğini teyit ediyordu. Medine'ye kadar sabretti. Medine'ye girerken kapıda dikildi ve babasına dedi ki, ''Vallahi kimin izzetli, kimin de zelil olduğunu göreceksin. Allah Resulü sana izin verinceye dek bu kapıdan içeri girmeyeceksin.'' İnsanlar onu uyarsa da bu kararından vazgeçmedi. Ta ki Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem giriş izni gelinceye dek. Babası dahi olsa Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem üzen, onun buz edeceği işler yapan, ona dil uzatana böyle karşılık vermişti. İşte sevgi budur. Sevgilinin sevdiğini sevmek, sevgilinin buzuna muhatap olana buz etmek. Bizse tuhaf bir dönemde yaşıyoruz. Abdullah bin Übey bin Selül'ün dahi şapka çıkaracağı cinsten bir nifakla karşı karşıyayız. Allah Resulü'nü sevdiğimizi söylüyoruz, ancak dilimizde ona hakaret edenlerin nameleri, gece evlerimizi ona düşmanlık edenlerin film ve dizileri süslüyor. Onun buz edip asırlar öncesinden lanet ettiği insanları takip ediyor, şevfli haftanın sırasının onlara gelmesini bekliyoruz. Onun şiarıyla dalga geçen, onu bir çöl bedevisi, zevk düşkünü veya çıkarcı olarak yansıtan komedyenlere katıla katıla gülüyoruz. Bırak ey Allah'ın Resulü! Şu münafığın kafasını vurayım diyen Ömerler radıyallahu anh olmadığı için de siyer sempozyumları düzenleniyor, sevgili peygamberimli bol güllü ve karanfilli kitaplar basıyoruz. Allah'tan geldik, tekrar ona döneceğiz. Bu nifaktan kurtulmalı ve aslımıza dönmeliyiz. İlişkilerimizi, dostluk ve beğenilerimizi Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi belirlemelidir. Onların buzundan ve buza mahal olan insanlardan şiddetle kaçmalıyız. 7. Ona salat ve selam okumak Seven sevdiğini kalbinde muhafaza edip, kalbini onu koruyan bir kap kıldığından sevgiye Arapçada hub dendiğini zikretmiştik. Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem seven ona kalbinde yer verir. Bu sevgi kalbin sahibini ağırlaştırır, değerini çoğaltır. Bundan ötürü Allah, Subhanallahu ve teala O'nu olan saygımızı vakar kelimesiyle ifade ediyordu. Kalpteki sevgi insanı harekete geçirir. Sevgiliyi görmek, O'na yakın olmak ister. Bütün bunlar olmayınca, O'nu zikretmeye, adını almaya, O'nu anlatmaya başlar. Dil, kalbin aynası. Kelimeler, gönül heybesinin sadık yâlenleri. Dil neyle meşgulse, kalbi o istila etmiş, her yerini kuşatmıştır. Selat ve selam, kalpte olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinin dışa yansımasıdır. Allah ve melekleri peygambere çok selavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona selavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab suresi 56. ayet İbni Kesir rahimehullah şöyle dedi. Allah kullarına Nebisi'nin meyle aladaki yani kendi katındaki değerini kendinin ve meleklerinin ona salat getirdiklerini belirterek gösterdi. Sonra yer ehnine ona salat ve selam getirmelerini emretti. Ta ki yeryüzünde ve gökyüzünde aynı anda ona salat getirilsin. Allah ve Resulünün sevgisiyle yürekleri tutuşan Müslümanlar bu emri yerine getirmek için birbirleriyle yarıştılar. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip ey Allah'ın Resulü Allah sana salat ve selam getirmemizi emrediyor. Sana nasıl selam edeceğimizi biliyoruz. Salatı nasıl getirelim dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Diyiniz ki Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle, şerefini yücelt, İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver, İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Bunun yanında Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini iddia edip cimrilik edenler, yalanlarından ötürü onun sallallahu aleyhi ve sellem ve duasına muhatap olanlar var. Zannımca alemlere rahmet olarak gönderilen, mümin, bedduacı, lanetçi değildir diyen, kendisine tanınan dua hakkını dahi ümmetine saklayan onlara karşı rauf ve rahim olan bir nebi kendi ümmetinden birilerine beddua ediyorsa, ortada çok vahim bir durum var demektir. Yanında ismim anıldığı halde bana salat getirmeyenin burnu sürtsün. İnsanların en cimrisi, ismim anıldığı halde bana salat getirmeyendir. O, sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin yanında o kadar değerlidir ki, onu seven ve bu sevgisi salat olarak diline yansıyanlara Allah subhanallahu ve teala 10 defa salat getirir. Onları dünyada ve ahirette üzecek şeylere karşı onlara yeter. Kim bana bir defa salat getirirse bunun karşılığında Allah ona 10 on defa salat getirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mescitte bu müjdeyi yenilemişti. Ona salat getirenlere Allah subhanallahu ve Teala on misliyle mukabele edecekti. Bunu duyan bir sahabe şöyle dedi. Öyleyse duamın dörtte birini salat getirmeye ayıracağım. Resul, dilediğin kadar yap. Fazlası senin için daha hayırlıdır. Üçte birini sana salat için ayıracağım. Dilediğin kadar yap. Fazlası senin için hayırlıdır. Öyleyse duamın üçte ikisini sana salat getirmeye ayıracağım. Dilediğin kadar yap. Fazlası senin için daha hayırlıdır. Öyleyse tüm duamı sana salata ayıracağım. O zaman dünya ve ahiret sıkıntılarında Allah sana yeter ve günahlarını bağışlar.'' ahir zaman garabeti bu ümmetinse garipliğine örnek olması bakımından şeyhleri hocaları anıldığında sinsile halinde dua eden, ağızları sürekli efendi hazretlerinin zikriyle ıslak olan ancak Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ismi anıldığında ona salat getirmeyi çok gören alışmamışız bahanesinin arkasına sığınan getirildiğinde de yarım ağız sadece sad harfinin anlaşıldığı tipleri de analım. Analım ki onu gerçekten seven sadıklarla, onun isminin arkasına saklanan ve onun kokusunu üstünde taşımayan hokkabazlar birbirinden ayrılsın. Onu hakikatten sevmiş ve bu sevgileri Allah subhanallahü ve Teala tarafından kabul görmüş sahabeler bakın ne diyor. Allah Resulüne salat getirdiğinizde salatınızı güzelleştirin. Çünkü salatınız ona arz edilebilir. 8- onu görmeyi istemek. Sevenin sevdiğini görmek istemesi, ona özlem duyması sevginin en bariz alametlerindendir. Sevenin sevdiğine olan özlemini, onu görmek isteyişini bizlere ilk olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretmişti. Ayşe annemiz anlatıyor. Allah Resulünü işittim. Şöyle diyordu. Hastalanmış hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka Allah ona dünya ve ahiret konusunda seçim hakkı tanır. Allah Resulü son hastalığındaydı. Ondan şu sözleri işittim. Allah'ım, kendilerine nimet verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber. Anladım ki seçim hakkı tanınmış ve seçimini yapmıştı. Dünya ve sevdiği arasında tercih yapması istenince hiç tereddüt etmeden Allah'ı ve onun yanında olanı tercih etmişti. Onu hakkıyla seven ashabı için de durum farklı değildi. Onlardan biri mescitte hüzünle oturuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayırdır ey falanca, seni çok hüzünlü gördüm, bir sıkıntın mı var?'' diye sordu. ''Evet ey Allah'ın Resulü, düşündüğüm bir şey beni böylesine üzdü. Biz sabah ve akşam senin yanına uğruyoruz. Senin yüzüne bakıyor ve seninle oturuyoruz. Yarın sen cennette peygamberlerle beraber olacaksın ve biz sana ulaşamayacağız.'' Allah Resulü ona karşılık vermedi bir zaman sonra. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sındıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Ayeti indi. Sahabe radıyallahu anhum onu dünyada görmeyi bir kenara koymuş ahiret hesapları yapıyordu. Şüphesiz cennette nebinin makamının çok yücelerde olacağını biliyorlardı. Bunu kendilerine dert edinmişlerdi. Onların bunu dert edinmesi hem onlara hem de bizlere göz aydınlığı olacak müjdeye sebep oldu. Allah Resulü kendinden sonra yaşayacak ve onu görme şerefine nail olmayan Müslümanlardan şöyle söz etmiştir. Benim ümmetimden beni en çok sevenler, benden sonra yaşayacak olan insanlardır. Onlar malları ve evlatları pahasına beni görmeyi arzularlar. Hepimiz biliyoruz ki onu görmenin tek bir yolu vardır, onun sünnetine azı dişlerimizle yapışmak. Bunu yapan kimse havuz başında onu görebilecektir. Onu sallallahu aleyhi ve sellem sevenlerin kalbi o anın özlemiyle yanıp tutuşur. Onu görmenin bedeli yine onun tarafından belirlenmiştir. Kıyamet gününde havuza ilk varanınız ben olacağım. İnsanlar bana doğru gelecekler. Ben onları alınlarındaki ve ayaklarındaki abdest izlerinden tanıyacağım. Asabım, ümmetim diyeceğim. Ancak onlardan bir grup develerin sudan alıkonulduğu gibi benden alıkonulacak ve ateşe çevrileceklerdir. Ben, "Allah'ım, onlar benim asabım, ümmetim." diyeceğim. Bana, "Sen onların senden sonra neleri değiştirdiğini bilmiyorsun." diyecek. Ben de azap Suk olsun benden sonra değiştirenlere diyeceğim. Evet, onu görmeyi isteyenlerin önünde tek yol vardır. Onun pak sünnetine yapışıp değişen, arttıran ve eksinten her yol ve menhecden uzak durmalarıdır. Aksi halde Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem görme isteği hayalden öteye geçemez. İnsanların ne adına ve ne niyetle değiştirdiği önemli değildir. Bu değiştirmenin önüne bazen hasene lafzını eklerler, bazen davanın maslahatı derler. Bir başka zaman 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bu eklerin veya takıların hiçbiri bulduğuyla yetinmeyen, arttıran veya eksintenlerin havuzdan çevrilme tehdidiyle karşı karşıya oldukları gerçeğini değiştirmez. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem özlem adına onu anlatan parçalar dinlemek, gözyaşlarına boğulmak. Ne hikmetse aynı sözler müziksiz okunduğunda Cin Ali serisi modunda dinlemek, hüzünlü bir melodiye gözyaşı dökerken Allah Resulü için ağladığını zannetmek yeterli değildir. Onu görmek isteyenler, onu yürekten sevenler, onun sünnetine ittiba edip onun emirlerine imtisal etmekle bunu elde edebilirler. Buraya kadar Resulullah sevgisinin alametlerine değinmeye çalıştık. Bir sonraki yazımızda sevginin faydaları, sevgiyi elde edip arttırmanın yolları ve neden Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem sevmeliyiz diyerek devam etmeyi Allah'tan subhanallahu ve teala) temenni ediyorum. Bu yazı Tevhid dergisinin 28. sayısında yayınlanmıştır.